Mahalle imamı olan İlhami Hoca, bir kız çocuğu doğurduktan sonra ölen hanımından sonra evlenmemiş ve Emine adındaki kızını sıkı bir dini terbiye ve örfle yetiştirmiştir. Mahallenin bakkalı Mustafa Efendi de kız kardeşi ve Tevfik adlı yeğeniyle birlikte yaşamaktadırlar. Emine ve Tevfik küçük yaşta birlikte gittikleri mahalle mektebinde birbirlerini görüp Arkadaşlık yapmışlar, 9-10 yaşında okuldan alınan ve kapanan Emine, Tevfik'i uzaktan da olsa izlemiş, dul annesinin ve dayısının ölümü üzerine genç yaşta yalnız kalan Tevfik'in güzel dış görünümü ve yumuşak başlılığından etkilenip babasını karşısına almayı göze alarak Tefi'ye kaçmıştır. Tevfik, bakkal dükkanıyla ilgilenmeyen, kara göz ve orta oyunu ile ilgilenen sanatçı ruhlu bir insandır. Emine bakkalın idaresini alıp evin idaresini de üstlenir. Tevfik ise kısa sürede İstanbul'un en tanınmış bir meddahı olur. Kadın kıyafetleri giyerek taklitler yaptığı için halk onu kız Tevfik olarak anar. Ancak taklitlerde Emine'nin babası dahil tüm tanıdıklarını oyunlarının Konusu yapar, öyle ki bir ara karısı Emine'yi de taklide başlayınca Emine buna dayanamaz ve babasının evine geri döner. Kısa süre sonra da hamile olduğunu anlar ve Rabia adını vereceği kızını doğurur. Tevfi ise Abdülhamit'e Müslüman hanımının mahremiyetini ortalığa saçtığı gerekçesiyle kayınpederi İlhami Hoca jurnaller. Kısa süre sonra Tevfik Gelibolu'ya sürgün edilir. Rabia, imam dedesinin sıkı disipliniyle yetiştirilir küçük yaşta, hafız olur. Sesi çok güzel olduğu için çevreden mukabele okumaya çağrılır. Kısa zamanda İstanbul'un en büyük camilerinde Kur'an okuyan ve paşa konaklarına çağrılan ünlü bir hafız olmuştur. Abdülhamit'in zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın hanımı Sabiha hanım, küçük hafızı çok beğenir ve sık sık konağa çağırmaya başlar ve bu güzel sesli kızın Mevlevi dedesi Vehbi'den ders almasını sağlar. Şan'ın oğlu Hilmi ise kendi hocası Peregrini'den piyano ve batı musikisi dersleri almasını sağlar. Rabia, konak hareminde bolca bulunan Çerkez halayıkların içerisinde Abdülhamid'in sarayına hediye edilmek üzere yetiştirilen Kanarya ile birlikte dersler alır ve onunla çok samimi olur. Kız Tevfik, yıllarca sürgün kaldığı Gelibolu'dan bir yolunu bularak İstanbul'a döner. Yıllarca kapalı kalan bakkal dükkanını arkadaşı Cüce Rakım Efendi ile açma hazırlıkları yaparken kızı Rabia ile karşılaşır. Rabia babasıyla biraz sohbet edince hiç tereddüt etmeden onun bakkalın üzerindeki evine taşınır. Dedesi ve annesi bu durumu kabullenmez zira Rabia küçük yaşta oldukça büyük paralar kazanmaktadır. Kız Tevfik kızının kazandığı paranın kuruşuna dokunmadan dedesine vereceğini taahhüt eder. Selim Paşa ve özellikle hanımı Sabiha Hanım devreye girerek imam ikna edilir. Rabia babasıyla yaşamaya başlar. Tevfik Gelibol'dan gelirken yanında getirdiği Rakım ve Çingene Pembe ile Rabia bakkal dükkanını düzenler ve çalıştırmaya ve bir aile gibi birlikte yaşamaya başlarlar. Tevfik sürgün öncesinde olduğu gibi meddahlık yapmaya devam eder ancak eski karısı ve kayınpederini oyunlarında taklit etmeyi bırakır. İstanbul'un en ünlü meddahıdır Tevfik. Oyunlarının en itibarlı izleyicilerinin başında da Senin Paşa'nın eşi Sabiha Hanım gelmektedir. Rabia, gördüğü eğitimlerin de etkisiyle ününe ün katar ve saltanat ailesinin köşklerine de girip çıkmaya başlar ve çok sevdiği Kanarya Hanım'a veliaht ile evlendiğini, köşkün hanımı olduğunu görür ve sevinir. Abdülhamit rejiminin en sıkı günleridir. Fransa'da basılan bazı yayınlar Beyoğlu Postanesi vasıtasıyla İstanbul'a sokulmaktadır. Zaptiye Nazir'in oğlu Hilmi de Zöntürklere katılmıştır ve bu yayınlara ulaşabilmek için Tevfik'ten yardım ister. O da kadın kıyafeti giyerek yayınları taşırken zaptiyeler tarafından yakalanır ve ünlü işkenceci göz patlatan Muzaffer'in tezgahında bile Hilmi Bey'i ele vermez. Sonunda Beyrut'a sürgün edilir. Hilmi Bey de üzerinde bazı şüpheler nedeniyle Beyrut vali muavinliğine sürgün edilir. Oğlunun muhaliflere katılmış olmasını içine sindiremeyen Selim Paşa, kendi isteğiyle zaptiye nazırlığından ayrılır. Tevfik ise Beyrut'tan Taif'e nakledilerek cezası daha da ağırlaştırılır. Rabia babasının sürgünüyle çok müteessir olur ve Selim Bey konağına artık uğramaz. Fakat orada ders aldığı Peregriniye aşık olduğunu anlar. Peregrini ise Rabia'yı göremeyince sinekli bakkalın yoluna dizilir. Ancak Rabia ile görüşemeyeceğini bilir ve ona evlilik teklifi yapar. Peregrini eski bir katolik rahibi ve soyludur. Fakat kendi dini ile hiçbir alakası kalmamıştır. Müslüman olur, ismini Osman yapar ve Rabia ile evlenir. Osman çok zengin bir soylu olmasına rağmen Rabia'nın isteği doğrultusunda Sinekli Bakkal'daki eski evde yaşamaya başlar. 1908'de devrim olur ve özgürlük ortamında sürgündeki tüm siyasiler İstanbul'a döner, de Sinekli Bakkal Mahallesi sakinleri tarafından limanda bir kahraman gibi karşılanır. Hürriyetin faziletleri üzerine bir nutuk çeken kişinin kendine işkence yapan, göz patlatan muzaffer olduğunu görünce sessizce evine döner ve Rabia ve torunu ile hasret giderir.